Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar Bora Kabatepe ve Zeynep Çelen. Merhabalar, Tohum'da NASA'da Ekolojik Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Dernek adına ben Melik Nur Dudu. Programı başlamadan önce bu bölümün destekçisi Eren Mörse'ye bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu haftaki stüdyo konuğum Tuna Özçoğadar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi Sürdürülebilir Yaşam kolektifi kurucularından. Bugün hem Sürdürülebilir Yaşam kolektifi kimdir, neler yapar, neler söyleri konuşacağız... Hem de kolektifin organizasyonun üstlendiği bu sene 19-22 Kasım arasında gerçekleşecek olan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nden bahsedeceğiz. Ben festivalin aynıslarına geçmeden önce onu da çok merak ediyorum, konuşmak istiyorum ama... ...Sürdürülebilir Yaşam kolektifinden bahsetmek istiyorum. Kimdir Hı. bu kolektif? E, kolektif ortak e, bir hayali olan yani daha, daha yaşanabilir bir dünya hayali olan bir grup arkadaşın kendine... E, İsim bulamamasından doğan plan. <gülüyor> <gülüyor> birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz. Ne diyelim kendimize falan. E, sonra da bu ismi sorguladığımız bir dönem oldu. E, biz buna bir isim vermeyelim. Kolektif çalışma olarak kalsın. Kendimizi e, sürdürülebilir yaşam kolektifinde hani kesini küçük yaparız falan gibi şeyler ha. düşündük. <gülüyor> e, o tip şeyler düşünüyorduk. Yani e, nihayetinde kolektif, birlikte iş yapan insanların bir araya geldikleri bir çatı. ...bir tüzel bir kimliği yok. Hı hı. Ve... E, ...2007'den... ...2007'de böyle... falan e, bunları hı. konuşmuştuk. 2008'den hı. itibaren... ...Film Festivali'ni yapmaya başladık. Hı. Bu sene Aynen. 8. senesi. Ha, evet anladım. Yani kolektifin 8. senesi... ...ama Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin 7. 7.si 7 mi bu, Çünkü 2009'da bir sene yapamadık. Yurt dışındaydık. Ee, onun için yoksa... ...her sene yapıyoruz. Anladım. E, bu sene yedincisini düzenliyoruz dediniz. Evet, evet. 2008'den beri her sene Türkiye'nin birçok ilinde ve birçok sinema salonunda gösteriliyor filmler. Şöyle geçen seneden itibaren çok şehirle yani birçok şehirde olmaya başladı. 2012'den itibaren Ankara dahil oldu. 2014'te 11 il bu sene de 20 il. ...ve ilçe... ...20 il ve ilçe... Evet. Evet. ...ben bu... E, ...festival fikrinin... ...nasıl ortaya çıktığını... ...falan da sormak istiyorum hı hı. aslında ama... ...öncesinde bir... E, ...jinglımız var... ...bir onu... ...dinleyelim istiyorum... ...sürdürülebilir yaşam... ...film festivali... ...19-22 Kasım... İyi bir gelecek için... bütüncül bakan... ...çözüm öneren... ...kalbe hitap eden... ...filmler... ...etkinlikler... ...20 il ve ilçede... ...eş zamanlı... ...gösterimler ücretsiz... Şehirler, salonlar ve program için sürdürülebiliryaşam.org Evet, Jingle'nızı dinledik bu seneki. Ee, esas merak ettiğim konu, evet, bu festival fikri nasıl ortaya çıktı? Niye böyle bir festival yapıyorsunuz ve neden sürdürülebilir yaşam film festivali? Hı hı. E, esas konu bizim yani her birimizin bu konuyla ilgilenen herkesin e, aslında bir değişim yaratma gayesi var. E, yıllardır bu e, değişimi yaratmaya çalışan insanlarız. yani Sürdülebik alanında ben 90'lardan beri çalışıyorum. Fakat e, bunun metodu olarak yani geniş kitlelere e, bir şeyleri aktarmak bizler çünkü hani bilgi de üretiyoruz, bilgi de yayıyoruz var olan bilgiyi. Bunun metodu olarak görselin çok güçlü bir araç olduğunu 2007'de Eni Leonard'ın Story of Stuff filminde gördük. O filmi web sitesine koyduktan bir ay sonra 3 milyon hit almıştı web sitesi. Hı hı. Ben de kendisini e tebrik edenler arasındayım. ve Ondan sonra bir arkadaşlığımız başladı onunla da. Ve Türkiye'ye geldiğinde bir... ...gösterim yaptık eniyle. Story of Stuff'ı ilk Türkçe'ye çeviren... ...yani ilk yabancı dille, İngilizce haricinde yabancı dille çeviren bizler olduk. Ve şeyi gördük yani Türkiye'de ilk İtalyan kültürde bu gösterimi yaptıktan sonra... ...insanların çok kısa bir zaman içerisinde görselle birlikte çok daha etkili bir şekilde... ...tetiklendiklerini ya da e, bilgilendiklerini... Hı hı. ...hissettiklerini, konuları çok daha iyi kavrayabildiklerini gördük. Yani konferanslar oluyor, saatlerce insanlar konuşuyor ama bir... E, e, ...parçalanmış, bölünmüş bir konunun üzerinde saatlerce konuştukları olabiliyor. İçilerinde dinleyenler oluyor, dinlemeyenler oluyor ve çok verimsiz geçiyor o toplantılar falan. Çok da konferansa, toplantıya, derse şuna buna katılıyoruz... Görsel film içinde barındırdığı unsurlar, ses, hı hı. anlatım teknikleri, animasyonlar bunlarla yarışamaz hiçbir şey. Yani bir, bir konferanstaki birisi yani stand-upçı olursa belki yarışabilir onu bilmiyorum evet. ama dikkati toplamak için. <gülüyor> Yazıda, makalede falan da zaten. Çok zor yani, yani takip etmesi. Tabii. Bir de birçok bir insanın öğrenme biçimi farklı. Kimi okuyarak hı hı. öğreniyor, kimi dinleyerek öğreniyor, kimi de bunların... E, bit, ...hepsinin bir arada olduğu sinema gibi ortamlarda çok daha iyi anlıyor. Hı hı. Ve hepsi aynı yere gitmiyor beynin. Yani beynin farklı farklı hı hı. bölümlerine gidiyor ki biz... ...yani şunu söylemek istiyorum ki... Bu, ...bu toplumda yani modern çağda insanlar bilgi konusunda da çok bencilleşmeye başladılar. Herkes kendisi için bir şeyler öğreniyor ve onu o öğrendiği şeyle birlikte... ...dünyayı terk Saklıyor. ediyor. yani yani aslında. Yani paylaşabilir onu ama hmm. icraata geçmiyor. Öğrendiği şeyler hmm. yani çok böyle bencilce bir şey oluyor artık hmm. bir süre hmm. sonra. Son. Yani onu öğrenip eğer hayata geçirmiyorsan o öğrendiğin şeyden dolayı bir aksiyonun, bir eylemin yoksa... E, ...ne kadar entelektüel bir insandır, rahmetli şeklinde bir noktaya doğru <gülüyor> gidiyor yani. Siz o zaman biraz daha bunu hakikaten bilgiyi yaymak... Evet. E, bu algıyı yerleştirmek belki de sürdürebilir yaşam algısını yerleştirmek amaçlı bir noktada sinemaya yöneldiniz Biz aslında. Değişimi tetikleyecek, hı hı. insanları harekete geçirecek işler yapmaya çalışıyoruz. Sinema o yüzden çok işimize yarıyor ya da belgeseller çok işimize yarıyor. Peki e, yine festival organizasyonu geçmeden önce hani festival dışında yaptığınız kolektif olarak organize hı. ettiğiniz diğer e, i̇şlere de biraz değinmek istiyorum yani 2010'a kadar e, sohbetler yapıyorduk işte e, özel film gösterimleri falan gibi şeyler de yapıyorduk Ama Hı -hı. 2010'dan sonra 2011'den itibaren daha doğrusu e, Film festivali organizasyonuna yoğunlaşmaya başladık Aslında yaptığımız iş şu anda Tümüyle Hı -hı. film festivali Ve ona da her sene neredeyse 8 ay 9 ay falan e, çalışıyoruz, çalışıyoruz evet. Son döneminde çılgın bir çalışma oluyor Ve Tümüyle gönüllü bir şey Hı -hı. E, Çalışma Hı hı. El birliğiyle, iş birliğiyle dayanışma içerisinde büyük bir topluluğu organize etmeye çalışıyoruz. Evet. E, filmleri siz ekip olarak yani bu gönüllü ekip olarak seçiyorsunuz. Sanıyorum o 8-9 aylık süreçte. E, ve yapımcılarıyla, yönetmenleriyle mi konuşuyorsunuz işli süreç? Evet. Nasıl, nereden buluyorsunuz yani filmleri? E, filmleri, bizim bir çekirdek ekibimiz var. Üç kişiyiz. E, Pınar Öncel, Gamze Selçuk ve bendeniz. Biz e, her sene... Artık bunu yaptığımız için birçok yönetmen ve yapımcıyla tanışıklığımız var. Onlar yeni filmleri çıktığında zaten bize gönderiyorlar, Hı -hı. yazıyorlar. Onun haricinde dünyada bayağı güzel festivaller var. işte Amerika'da, Avrupa'da ya da işte diğer kesimlerinde dünyanın. Hı -hı. Onların seçkilerine bakıyoruz. Bu sene bir network'e üye oluyoruz... Greenfields Films Network diye bir hı hı. şey, orada da bir database var. Hı hı. Sonra öneriyle gelenler oluyor, filmi göndermek istiyorum, değerlendirir misiniz diyenler oluyor. Hı hı. Ama e, nihayetinde her şeyden haberimiz oluyor artık internet çağında. Evet. Yani nerede kim hangi çalışmayı yapıyor, kimi filmler var, iki senedir bitmesini bekliyoruz falan. Yani çalışmalarını da takip ediyoruz. Sürece dahil oluyoruz. Evet, sürece yani. dahil oluyoruz. Dolayısıyla film bulma konusunda şey yok ama filmleri seçme konusunda çok detiziz. Her yıl yüzlerce film seyrediyoruz. O filmler arasından işte 25-30 tanesi. Bu sene 30 tane film var. Hı hı. Böyle elle seçiliyor. Bazı kriterlerimiz var. O kriterlere uygun olup olmadığına bakıyoruz. Hı hı. Onlardan da bahsedeyim kısaca. Bu kriterler filmin bir e, sorun e, çerçevesinde boğulmasına e, e, izin vermeyen, o sorunu e, diğer başka sorunlarla ilişkisini gösteren, o sistemi gösteren, bütüncül bakışı e, gösteren filmler olmalı. Birinci kriterimiz o, hı hı. E, sistem interaksiyonları diyebiliriz. Hı hı. İkinci şey, filmin içerisinde bir çözüm. Bir umut bir yaratıcılık bir şey olması lazım yani kuru kuru filmi anlatmak değil onu seyreden de ben bunu neden düşünemedim bunu biz de yapabiliriz gibi hisler uyandırması lazım. Umutlanması hem, umutlanması, hem de kendi yaratıcılığını hatırlaması belki <gülüyor> yani biz de yapabiliriz bir şeydir falan diye olması lazım. <gülüyor> Üçüncüsü de duygusal olarak filmin içerisine çekecek bir hikaye anlatım tekniğinin olması lazım. <gülüyor> Bu ana kriterlerimiz ama bunun yanı sıra bir sürü başka kriterimiz var. Örneğin filmin yeni olması lazım. Türkçe'ye çevrilmemiş olması lazım. Başka birisi çevirdiyse biz kendi emeğimizi bir daha ona harcamayalım. E, çünkü çeviriye çok özen gösteriyoruz. Altyazıya hı hı. çeviriye. E, Türkçe literatüre bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz aynı zamanda. E, son dönemin... E, konularından olması lazım. Yani raf ömrü olmayan konular tercih ediyoruz. Raf ömrü hmm. olan bir şey ise yani geçen sene çözülmüş bir problem filmini tabii ki bu sene Göstermiş. göstermiyoruz. Gibi böyle. Yani dolayısıyla o zaman seçtiğiniz filmler daha önce Türkiye'de herhangi bir festivalde gösterilmemiş mi oluyor? Durumda? Bir iki tanesi hariç hepsi hmm. evet Türkiye'de gösterilmemiş oldu. Yani geçtiğimiz senelerde çok etki yaratan ama çok ...kısıtlı kesime ulaşmış bir iki filmi... ...tekrar gösterdiğimiz oldu hı hı. ama... E, ...onun dışında onun hepsi, hepsi evet. O zaman evet. gerçekten hani... ...çok e, orijinal bir festival hı hı. olduğunu... ...söylemek lazım. Tabii. E, festivalin ortak özelliklerinden... ...filmlerin ortak özelliklerinden de bahsettik. Hı hı. E, konumuza devam etmeden önce... ...küçük bir şarkı arası verelim. The Doe'dan Disappear, Hangover ne geliyor? NASA'da ekleyecek yaşam programı e, kaldığı yerden devam ediyor. E, bu haftaki stüdyo konuğum Tuna ile birlikteyiz. Sürdürülebilir Yaşam kolektifi kurucularından ve Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali organizatörlerinden. E, evet Tuna, nerede kalmıştık diye düşündüm ve en son e, merak ettiğim konu, festivalin yapılış biçimi. Evet. Organizasyonel kısmında yani çünkü belli ki çok daha farklı, orijinal bir festival bu. <gülüyor> Türkiye'deki birçok festivalden. Daha önce... E, Türkiye'de yaşayan insanların belki de Türkiye'de izlemediği filmleri izleme fırsatı sunuyorsunuz. Hı hı. E, nasıl işliyor sistem? Şimdi e, işin köküne indiğimizde küresel problemlerle karşı karşıyız ve küresel problemler karşısında kendimizi çok küçük hissediyoruz. E, nasıl değişim yaratabiliriz falan gibi bir e, şey soru bizi e, daha fazla üzerinde düşünmeden depresyona doğru itebiliyor zaten. Evet. Bizim yaratmaya çalıştığımız şey değişim. Bu işin özü. Biz organizasyon yapıp da film festivali yapalım diye yola çıkmış bir grup değiliz. Biz değişim yaratmaya çalışıyoruz. Bu ikisi arasında çok önemli bir fark var. Festivali araç olarak aslında kullanıyoruz. Festival bizim için tamam. bir araç. Hı -hı. Şimdi bu aracı nasıl iyi kullanabiliriz? Yani bir tornavida gibi bir şeydir aslında Hı -hı. festival. Bunu nasıl daha iyi kullanabiliriz? Ya da tornavida ihtiyacı olan yerlere nasıl bunu tedarik edebiliriz? Falan gibi bir yaklaşımdayız. Dolayısıyla bir ölçek sorunu var ee, insanların dahil edilmesi problemlerin miktarı onların coğrafyaya yayılış biçimi falan konusunda bir ölçek sorunu var ee, açık kaynak bir şeyler yapmak e, bu ölçek sorunun üstesinden gelebilir diye düşündüğümüz hı hı. için festivali biz böyle bir e, her yerde tekrarlanabilecek bir formata sokup e, illerdeki ilçelerdeki grupların ...kendi imkanlarıyla... ...salon tedarik edip, konuşmacı davet edip... ...işte müzik grupları... ...performans sanatçıları onları davet edip... ...festivali yapmalarını kolaylaştırıyoruz. Ne yapıyoruz? Onlara... ...filmleri... ...ve tanıtım materyalini... ...grafik çalışmaları... ...programları... şunu ...bunu biz hazır veriyoruz. Hı hı. Böylece siz de yapabilirsiniz... ...diye bir duyuruya çıkabiliyoruz. Festivalin yapılmasından... ...işte aylar önce... ...bunu sosyal medyadan, işte sivil toplum kanallarından, siz de yapabilirsiniz duyurusu yapıyoruz. Çok anlaşılır bir infografikle, hangi basamaklarla hiç hayatında festival organize etmemiş birisinin... ...ya da birilerinin festival yapabileceği noktaya getiriyoruz. Dışarı. Bir rehber sunuyoruz. Bir rehber gibi bizimle. bir şey sunuyoruz. Hı hı. Ondan sonra biz de yapabiliriz diyen, tüzel kimliği olsun olmasın. Bisiklet grubu olabilir ya da işte beş arkadaş olabilir... Hı hı. Ya da büyük şeyler olabilir, dernekler olabilir. Hı hı. Ticari ve siyasi uzantısı olmayan topluluklar, kişiler buna niyetlenirlerse bizimle irtibata geçiyorlar. Ondan sonra biz onlara şey yapıyoruz, yol, yolculuklarında rehberlik ediyoruz. Hı hı. Materyalleri sağlıyoruz. Film, festivali şu formatta yapacaksınız gibi bir noktaya getiriyoruz. Çünkü onun da çok büyük önemi var. Tabii. Çıkış noktamız. Hı hı. ...sürdürülebil kavramının manipülasyona uğramamasını sağlamak hı hı. biraz da. Ee, süreç öyle ilerliyor. Yani 20 ilde eş zamanlı film festivali yapmak... ...açık kaynak şeylerle, metotlarla mümkün, mümkün oluyor böylece. Çünkü 3 kişi organizasyon yapıyoruz. 20 ilde festival yapıyorsunuz, 3 kişi vay falan diyorlar ama... ...öyle değil işte, her ilde bir sürü insan var. Onların hepsi büyük bir emek koyuyorlar işin içerisine... ...biz sadece bir orkestra şefliği gibi bir şey Hı -hı. yapıyoruz yani. Belki ilerleyen senelerde... E, ...daha da fazla... ...yani öyle bir düşecek. şey... Yani... E, ...rakam, şey fetişizmi yok biz yani. olursa falan. belki hani. Tabii ki, etkili olması çok önemli. Yani bir yerde yapmış olmak için yapmak istemeyiz. E, yani... Eğer ki ortamı doğduysa ve düzgün koşullar içerisinde yapılıyorsa bu festivali orada da yapabilirler. Hı hı. Ama onun haricinde herkes istediği yerde film gösterimi yapabilir. Sürdürülebilir yaşam .tv adresi üzerinden hı hı. biz e, isteyenin istediği yerde film göstermesine imkan tanıyacak bir ortam sağladık. Orada gösterim düzenle butonu var. Hı hı. E, yapımcı ve yönetmenlerden izin alarak... Köyünde, ilçesinde, isterse kafede, isterse üniversitesindeki anfisinde... ...küçük topluluklar, bireyler film gösterimi organizasyonu yapabilirler. Sürdürülebilir yaşam tv bunun için var. Ama festival biraz daha farklı bir şey. Hı hı. Ve e, insanlar da aslında festival sonrasında ve öncesinde Sürdürülebilir yaşam tv'den seyredebiliyorlar e, filmleri. Hepsinde yani. değil belki ama... Bir kısmında. Büyük, büyük o o bile aslında çok büyük bir evet. e, nimet yani gerçekten. E, festival... Gösterimleri tamamen ücretsiz. Evet. Bu konu sanıyorum en yani önemli olan. biri. Evet. Şöyle, birçok bedava olan şey değersiz hı hı. ve insanların böyle bir algısı var. Halbuki öyle değil. Bedava olan şeyler çok değerli. O bedava olan şeyler yani hava bedava olmasaydı yaşayamazdık ya da su. Be... Tabii. <gülüyor> yani su konusu biraz da bir açık konu. Su konusu bedava değil artık. Değil, o, evet. o, yani diğer taraftan da bu bedava algısının değersizle bir eşleştirilmesi insanın kafasında bizim önümüzde çok büyük bir handikap. Hı hı. E, buna da direniyoruz. Bedava yapmaya çalışıyoruz. Her ne kadar e, film gösterim hakları ve, vesaire bir sürü masrafımızı e, her sene destekçi bulmaya çalışarak hı hı. karşılamaya çalıştığımız için... Hı hı. E, ...aslında bizim için de e, yani bedava olmasa çok daha iyi olacak ama bedava olmasını da bir ilkesel boyutta... E, aslında bir yandan da istiyoruz yani herkes girebilmeli bunu biraz e, sosyal bir tarafı olduğundan hmm, olsa evet. gerek evet. Ya galiba şey oluyor hani insan biletini alıp parasını verip biletini alıp işte ben cumartesi günü filme gideceğim. Dediğinde ona gitmek zorunda hissettiği için galiba Biraz kendini daha çok şey gidebiliyor. Tabii ama kodlamış bunu, oluyor. Evet tabii ki 19-22 Kasım arası da çok güzel bir aralığa denk geliyor. <gülüyor> Birçok insanın evet. için iyi bir program olabilir. Evet. Bu seneki festivalde neler bekliyor bize peki? Çok güzel programlar var. Bu programlar bu programlar e, web sitemiz sürdülebilir yaşam e, şehirler salonlar basın odası falan gibi yerlerden indirilebilir web sitesinin altında hı hı. E, 30 tane filmimiz var Biraz önce dediğim gibi birçok konuşmacı var geçen sene 11 ilde yaptığımızda 81 konuşmacı vardı bu sene sanıyorum 200'e yakın konuşmacı olacak Türkiye satında İstanbul'da Şişli Kent Sineması'nda salonlardan bir tanesi. 700 koltuk kapasitesi olan devasa bir salon. Şişli'yi bilenlerin dahi girişini bulmakta zorluk çektikleri bir salon. Onun için buradan onu da şey tanıtımını yapmak isterim. Şişli Kent Sineması renovasyondan geçtikten sonra güzel bir sinema haline geldi. Hı hı. Ve İstanbul'daki... ...kültürel merkezlerin kıtlığından kaynaklı yani bir dönem yaşıyoruz aslında. Salon bulmakta zorluk çekiyoruz. Burası aslında ideal bir salon. Ama dediğim gibi cadde üzerinde girişi biraz bulması kolay hmm, değil. Sormak lazım. Yani. Evet, sormak lazım. Biz webde bunun haritada yerini, tarifini falan yapıyoruz. İstanbul'daki diğer salonlar 19 Kasım'da Salt Beyoğlu... 20-22, 19'dan 22'ye kadar Saltbeyoğlu. 20-22 arasında Caddebostan Kültür Merkezi'nde var. Ve 20-22, 20-21-22 tarihlerinde de var. Hı -hı. Ee, Facebook <gülüyor> adresinizi de bir evet, e, Facebook takip etmek isteyenler için. Sürdürülebilir Yaşam. Yani sürdürülebilir slash, Yaşam. Yani, evet, Kesme işaretinden sonra. E, Geçen seneki festivallerde e, katılım nasıldı? Yani bu sene nasıl bir katılım bekliyorsunuz? Valla şimdi katılım hava durumuna göre değişiyor. Yani hava güzelse katılım azalabiliyor. Başka bir şey daha katılımı çok etkiliyor. E, Türkiye'nin gündemi. Yani eğer birilerinin başına bir iş geldiyse medyada işte birilerinin... E, Skandal falan olsa, yani skandal olduysa işte hı hı. Birilerinin hırsızlığı ortaya çıktıysa falan, o herkesin ilgi alanına giriyor e, ve festivalle pişti oluyorsa o e, festival o dönemlerde tenha e, Ama e, geçen seneki katılım 11 bin kişi saydı. Toplamda değil mi Toplamda, ...bütün il ve ilçelerde? Evet. Yani 11 ilin toplam izleyici şeyi sayısı 11 bin oldu. Hı hı. E, bunu bu sene çok daha fazla olmasını bekliyoruz çünkü hı hı. Anadolu'daki salonlar çok güzel büyük salonları aldı arkadaşlarımız hı hı. ve her ilde en az iki organizasyon festivali organize ediyor bazı illerde üç dört beş hatta yapan var hı hı. Ee, büyük örgütlü yapılarla da bir arada çalışıyorlar bu, bu sayede e, bu seneki festivalin çok kat ve kat daha kalabalık geçmesini bekliyoruz ee, İstanbul'da da şişli Kent sinemasının dolmasını bekliyoruz Evet, amin. umarım e, bizim de temennimiz bu yönde. Evet. E, çok teşekkürler Tuna. E, şenlendirdiniz. Ben teşekkür Ben de hevesle ve merakla bekliyorum. Evet, herkesi bekliyoruz. Dinleyicilerimiz de umarım şimdiden programlarını yaparlar, ajandalarını not ederler. E, sevgili Açık Radyo dinleyicileri, programımızı sonlandırmadan önce ben Buğday Derneği'nin e, %100 ekolojik pazarların hatırlatmasını yapmak istiyorum. Cuma günü Bakırköy'de, Cumartesi Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde... Pazar günü Kartal ve Küçükçekmece'de %100 ekolojik pazarlardan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Bunun yanında 14-15 Kasım'da İstanbul'da yani yarın ve pazar günü İstanbul'da yapılacak olan Tıbbi Bitkileri Doğru Kullanma Atölyesi eğitiminin de haberini vermiş olalım. Bir diğer haberimiz de Doğa dostu Kent Bahçeleri Tohumlar Kampüse projesi için... Üniversitelerde bostanlar kuran ve eğitimler veren Hakan Gönül, 15 Kasım'da İstanbul Maratonu'nda koşuyor olacak. E, kendisi de desteklerinizi bekliyor demeden geçmeyelim. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle mutlu ve ferah haftalar diliyorum hepinize. Hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar...